Tarik. Sihizm'de Akhand yolu olarak da adlandırılan ve Adi Grant'ın kesintisiz olarak 48 saat içinde ölüm, doğum, evlilik gibi sebeplerle baştan sona okunması. Adi Grant'ın hatmedilmesi.